Güney Tayland'a hoş geldiniz. Tayland'la güney komşusu Malezya arasında sınırı oluşturan nehirdeki bir köprüden sesleniyorum sizlere. Tam arkamda Bai kenti var. Huzursuzluğun sürdüğü bu bölgede aylardır tanık olunan en korkunç şiddet olayının meydana geldiği yer. Takpaye'de 85 Müslüman gösterici Tayland Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldü. Buraya o gösteriler sırasında neler olup bittiğini öğrenmeye geldim. Askerler göstericileri durdurmak için geldi. Derken tazikli su kullanmaya başladılar. Ondan sonra da göstericiler askerleri ellerine geçirdikleri tahtaları taşları atarak yanıt verdi. Ardından da silah seslerini duydum. duyduğumuz sesler bir amatör video bandı kaydından. Geçen yıl Ekim'de Takbay'daki dehşet verici olayları gözler önüne seren video bandı. Askerlerin açtığı ateş yedi Müslümanın canını kıydı. Ama daha sonra Tayland askerleri yüzlerce göztericiyi gözaltına alıp bellerine kadar soyunmalarını istedikten sonra olup bitenler daha da dehşet vericiydi. <gülüyor> Yakaladıklarını halatlarla bağladılar. Bir yandan da askerler tekmeleyip duruyordu. Ondan sonra hepsini askeri kamyonlara birbirlerinin üzerine dizdiler. Dört kat üst üste. Kamyonlar gidecekleri yere vardığı zaman içlerindeki 78 kişi havasızlıktan boğularak ölmüştü. Üstelik bütün bunlar Ramazan'da oluyordu. İçeriden takvayın sonunda takvayın kind of. Takvaya'daki olayların here. üzerinden aylar geçtikten sonra bile Tayland'ın güneyindeki ücra bölgelerde so halkın yaşamlarında açılan yara hala kapanmamış. Daha önce duyulan haksızlık duygusundan da geniş kapsamlı bir huzursuzluk yarattı bu olay. Şimdi yanıt aranan soru şu. Bu bir sapma mıydı? Sadece bir kez görülecek türden bir olay mıydı? Yoksa sorun çözülmezse gelecekte de tekrarlanabilecek olaylardan biri miydi? Toplumun dokusu, geçen yüzyılda Müslüman olanlarla olmayanları bir arada tutan doku birdenbire parçalanmaya başladı. Hem de hızla. Çünkü sivil halk içinde daha çok sayıda kişi saldırıların kurbanı oluyor. Bunları söyleyen Don Patan, Taylandlı bir gazeteci. Don Patan, Tayland'ın güneyindeki gelişmeleri yıllardır izleyen bir gazeteci üstelik. Tayland'daki Müslümanların sayısı nüfusun yüzde 10'undan daha az. Ülkenin büyük bölümü Budist. Ancak güneydeki Pattani, Yala ve Narativat illerinde çoğunlukta olanlar Müslümanlar. Don Patan yakın zamanlara kadar iki toplumun güney illerinde uyum içinde yaşadıklarını söylüyor. Hem Müslümanlar hem Budistler anlatırdı. Geçmiş yıllarda Müslümanlar Budist mabetlerine giderek kendi sosyal etkinlikleri için onlardan masa ve sandalye ödünç alırlardı. Budistler de camilerdeki toplumsal faaliyetlere yardım ederlerdi. Ama artık görünmüyor böyle şeyler. Siviller daha çok sayıda saldırı hedefi oldukça daha da sık ölçüde ırkçı açıklamalar yapılıyor. Müslümanlara içerleyenlerin sayısının da arttığını görüyoruz. Güney Tayland'da oturan Müslümanlar kendilerinin unutulmuş azınlık olduğunu söylüyor. Başkent Bangkok'taki hükümetin kendilerini bir kenara atıp ihmal ettiğini, Tayland'ın ekonomik kalkınmasından yararlanmalarına olanak sağlanmadığını belirtiyorlar. Patlani elinde gördüğüm bu balıkçılar gibi birçoğu ancak karınlarını doyuracak kadar para kazanabiliyor. Böyle uzaktan bakılınca sanki çok sevimli ve pırıl pırıl bir yaşam gibi geliyor insana. Bugün fevkalabe bir gün. Sabahın sıcağını iliklerimde hissediyorum. Ama diğer yandan önümdeki denizden bize doğru esen rüzgarı da hissediyorum. Nüfusu topu topu birkaç bin olan küçücük bir balıkçı köyündeyim şimdi. Bu duyduklarınız avladıkları balıkları boşaltmak için denizden gelen teknelerin sesi. Bu köyün nüfusu çoğunlukla Müslüman. Birkaç da Budist aile olduğunu anlattılar bana. Ama asıl sıkıntıları ekonomik. Gelecekteki kazançlarının tehlikeye gireceği endişesi içindeler. Burada yapacak çok iş, avlanacak çok deniz mahsulü var diyor bu balıkçı. Bir yandan da içi koca koca yengeçlerle dolu ağları çekiyor. Ama diye ekliyor. Burada çok fazla tekne var. Rekabet arttı. Yerli halk hala babalarından dedelerinden öğrendikleri usullerle balıkçılık yapıyor. Ama köyün ağasının belirttiğine göre bu eski gelenekler şimdi tehdidi altında. Dışarıdan gelenler modern teknikler uygulayarak avlanıyor ve kıymetli balıklarını YouTube yok ediyorlar yüzden fazla balık türü ortadan kalktı bu yeni teknikler yok etti onları yapmayın etmeyin bırakın böyle ağlanmayı diyoruz ama nafile dinleyen yok çaban ça bomb ya Böyle ağlananlar Tay etnik kökenli kişiler. Bangkok yakınındaki kentlerden geliyorlar. Oturdukları bölgelerde de kullandıkları bu yöntemler protestolara yol açınca kendi kentlerini bırakıp bizim bölgelerde Pattani'de para kazanma yolu arıyorlar şimdi. Peki bunun köy halkı üzerindeki etkisi ne oldu diye sordum. Acaba gençlerin bir bölümü başka yerlerde iş bulabilmek için köylerini terk etmeyemi başladı? Vallahi köy halkımızın eğitim düzeyi öyle düşük ki kente gittikleri zaman ancak bulaşıkçılık yapıyorlar. Ya da fabrikalarda kalifi olmayan işçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Bazıları ülke sınırlarını da aşıp Malezya'da iş aramak zorunda kaldı. Ancak böyle ekonomik açıdan bir yana itilmiş olmanın da ötesinde şikayetleri var Güney Tayland halkının. I think the resentment is against the state. Sanırım halk devlete içerliyor, diyor gazeteci Don Patan. Sanıyorum halk geçmişlerine kimsenin aldırmadığına, tarihteki yerlerini kabul etmediklerine öfkeli. Dilleri, giyim kuşamları yeterince Tayland halkına özgü değil, diyorlar. Oysa Pattani bölgesinin çok şanlı bir tarihi var. Bu ülkede herkes Bangkok'u biliyor ama kimse Patani'yi ya da şanlı geçmişini bilmiyor ya da Patani bölgesi halkının İslam dünyasında oynadığı rolü ve katkılarını bilmiyor kimse. Yüzlerce yıl boyunca Patani, Güney Tayland'da bağımsız bir Müslüman krallığın kalbinin çarptığı yerdi. Bu krallık, Tayland devletine 20. yüzyılda katıldı. Şimdi Patani'nin tarihi Kuru Se Gururlandıkları geçmişlerinden arta kalan tek tük örnekten biri. Bu cami inşa edileli 400 yıldan fazla oluyor. Ama şimdi sadece birkaç duvarı kalmış desek yanlış olmaz. Hükümet caminin kapsamlı biçimde onarımı için gerekli masrafları karşılıyor. Ama caminin bu acıklı durumundan yalnız inşasından bu yana geçen uzun yıllar sorumlu değil. Geçen yıl 28 Nisan'da yaşlılıktan öte bir hasar büktü belini bu caminin. Emekli öğretmen Doktor Ahmet Sambun Buulang o günkü olayları bugünmüş gibi hatırlıyor. Doktor Buulang ile caminin önünde konuştum. Now we are in the front of Krise. Krise is a historical mosque. ön tarafındayız şimdi. Krusoe tarihi bir cami. Ayrıca Tayland ordusunun 32 Müslüman delikanlıyı vurarak öldürdüğü yer. Caminin içinde öldürdüler onları. Bu gençler aslında camiye sığmak için girmişlerdi. Doktor Ahmet Sombun Bulang ne olduysa karşılıklı ateş açıldı ve 30'dan fazla Müslüman öldü dedikten sonra şöyle devam etti. Önce yakındaki polis karakoluna gidip 4-5 tane M16 tüfeği çaldılar karakoldan. Ondan sonra da camiye girdiler. Polis de peşlerinden ama çok geçmeden askerler de geldi. Doktor Ahmet'in de işiyle güç dağılımı dengeli değildi. Evet. İç değildi. İçeriden pek bir şey atılmadı ki. Sadece M16'lar vardı ellerinde. Pat pat pat gibi bir şey. Ama dışarıdan açılan ateş çok yoğundu. 9 saat karşılıklı bekleyişten sonra güvenlik güçleri camiye baskın yaptı. Baskın Güney Tayland'ın bir ucundan diğerine herkesin tepkisine yol açtı. Bir ibadet yerinin kutsallığının ihlal edildiğini söyleyerek öfkelerini dile getirdi bölge halkı. Nisan ayındaki şiddet olayları yalnız camiyle ile sınırlı kalmadı. Güney Tayland'ın birçok bölgesinde polis karakollarına yapılan bir dizi saldırıda yüzden fazla Müslüman öldü. Saldırıları düzenleyenlerin ellerinde sadece bıçaklar ve küçük palalar olduğu akılda tutulursa, bunların aslında intihar saldırılarından farklı olmadığını anlamak güç değil. Neden böyle yaptılar bilmiyoruz. Neden böyle intihar ettiler? Burada olup bitenleri daha dikkatli incelememiz gerekir. Böyle bir intihara kalkışmanın ardındaki gerekçeleri araştırmamız lazım. Doktor Ahmet Bulank bu şiddet olaylarının temelinde halkın kendilerine karşı adil davranılmadığı duygusunun yattığını, işsizlik ve yoksulluğun pek büyük rolü olmadığını düşünüyor. Müslümanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hep kaybeden tarafta oldukları duygusunun ağır bastığını ekliyor. Bizim hükümet şiddet olaylarını çözüme kavuşturmak için sadece askeri yaklaşım benimsiyor diyor. Adalet en temel sorun. Ekonomi daha az önemli. Afganların, Filistinelerin, Irakların hallerini anlıyoruz. Ayrıca bizim hükümetin Amerikalıların Afganistan ve Iraklı ilişkileri doğrultusunda hareket ettiğini de düşünüyoruz. Hükümetler farklı, o kadar. Amerikalıların Irak'ta yaptığını Tayland hükümeti buranın halkına yapıyor. Orta Doğu'daki çatışmalar Güney Tayland'ın çok uzanda meydana geliyor olabilir. Fakat küreselleşme, daha hızlı haberleşme olanakları ve insanların bir yerden diğerine daha kolay ve çabuk ulaşabilmesi bu bölgeyi Müslümanların ağırlıklı olduğu bölgelere daha da yakınlaştırdı. Güney Tayland'taki şiddet olaylarını körükleyen faktörlerden birinin de bu olduğu anlaşılıyor. Ama hala bulmacanın çözülemeyen tarafları var. Kim katılıyor bu saldırılara? Bu sorunun yanıtını aramak için saldırılardan birinde ölen genç bir adamın dolaşıyla görüşmeye yakındaki bir köye gittim. Bundan sonraki programımızda Tayland ordusuyla Güney Tayland halkı arasındaki ilişkiye değineceğiz.